bir ayet gibi, Bir dakika uzun zamandan sonra tekrar size hitap etmek imkanını ve şerefini bana bahşeden Allah'a hamdü senalar ederim. Rahatsızlığım, ameliyatım dolayısıyla dualar ettiniz, şifa temennilerinde bulundunuz, geçmiş olsun mektupları, telgrafları çektiniz, kıspedip İstanbul'a kadar geldiniz. Bunların karşılığını vermekten ben acizim. Rabbimiz Teala size sonsuz hayırlar ihsan eylesin. Rabbimiz cümlemizi yorumda daim eylesin. hayırlara muvaffak edesin Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir o ödül bahçesinden bir buket okuyacağız. Da'nın edeceğiz. Tefe'yi edeceğiz Fakat bunların ne kadar gelmesinde deneyi geçmişliğine mübarek insanlar var. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu takine şu mübarek Cuma gecesinde bir Kur'an ile Kur'an'ın diye fediye etmek üzere ve onun mübarek ashabının ve cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına ayrı elbet eti diye olsun diye Hazreti Adem atamız aleyhisselam'dan Efendimiz Muhammed'in Mustafa'ya kadar yeryüzünün mide ziyarlarında iyice ümmetlere vazifeli olarak gönderilmiş ve Allah'ın ezirlerini tezgih etmiş olan tüm enbiya ve görselinin ruhlarına hediye olsun diye. Yine o zamanlardan bu zamanlara Allah'ın yeryüzünden iyice mübarek sevgili gelmiş geçmiştir o Evliyasının ruhlarına hediye olsun diye. Ve hastasen Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, mürettiğileri, ulema-i muhakkıfi, meşayih-i vasırı, Ali Yemiz'in ve halifelerinin ve nüritlerinin ve nüritlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Bu hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan Gavilerin ve hadis alimlerinin ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz Namur-ül-Ehadis isimli hadis koleksiyonunu toplamış olan büyük muhaddis, gümüşhaneli Ahmet Ziyadil Hazretlerinin ruhlarına heviye olsun diye kendisinden feyzalık geliştiğimiz el aldığımız, hocamız merhum ve maltorundan Es-Seyyid Muhammed Zahid Kurta Hazretlerinin hediye diye. Uzaktan ve yakından bir de zahmetler çekip muhadis gelmiş olan siz kardeşlerimizin ve diğer dostlarımızın ve ikvanımızın ahirete güçlük bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin yakınlandığı ruhlarına hediye olsun diye şükür mühendisince. Ve biz yaşayan yürümünlerin, Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun emir sürüp, sevdiği amelleri işleyip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızda vesile olsun diye şu dersimize başlamadan önce bir fatiha, bir şifra şef okuyalım, o mübareklere hediye edelim, böyle başlayalım, böyle bir bakalım. Aziz ve muhterem kardeşlerim Ramızül Ahali kitabının 197. sayfasının 20. hadisinde Enes Radiyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu, rivayet ettiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki bu minezzem hemen lazım bile. Künahdan dönmüş ve sevde etmiş olan kişi sanki hiç günah işlememiş insan gibidir. Ve izah Allah'u abden Allah Celle Celaluhu, bir kulu sevdiğimiz severse لَمْ يَتُبْ رَهُوا Günah ona zarar veremez. Allah bir kuru sevdi mi? Günah ona zarar vermez. Aziz ve muhterem kardeşlerim hepimiz Allah'ın aciz ve naçiz kullarıyız. Boşuna böbürlenmeyelim. Allah bizi iman şerefiyle müşerref eylemiş, akıl ve insaf vermiş, hatamızı biliyoruz. Çok kusurlu kullarız, çok zayıfız, çok aciziz, çok naçiz. Şeytan bizi sık sık kandırır, nefis bizi sık sık ağzılarının peşinden koşturur. Rabb'imiz bilenince nimetler fahşeder, biz nimetlerin şükrünü ödemekten aciziz. Şükrünü ödeyemediğimiz gibi hem Rabbimiz'in nimetlerini yeriz hem de gene her gün her den, her an hatada oluruz. Hatada oluruz. Acaba bizim halimiz ne olacak? Acaba Rabbimiz bile kulum diyecek miyiz? Acaba yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandıracak mı? Açık ateşlere akıp çatır çatır yakacak mı, azap verecek mi yoksa yüzümüzün karasına bakmayıp bağışlayacak mı? Bizi bu düşünce öldürürdük. Ölürdük bu Daha ahirete göçmeden ölürdük ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu keremle buyurmuş ki günahının günah olduğunu anlayıp da bir kur, pişmanlık duyup döndü mü Tevbe etti mi? Bina gibi olur. Bina işlememiş gibi olur. Allah affeder. Yalnız burada bir şeyi açıklamam lazım. Tevbe zaten zaman zaman söyledim kardeşlerimin derslerine devam edenleri bilirler. Bilgiyle estağfurullah. Allah'ın demek değil. Demekten ibaret değildir. Tevbe-i Arap'i, affet-i Arap'i, demekten ibaret değildir. Tevbenin Arapça manası dönmek demek. E, Taib-i Nezdem'dir. Günahdan dönem Sen günahı bıraktın mı? Yok bırakmadım hocam. Yarın gene yaparım bu günahı ama yapacağım. Yarın gene giderim. Gene içkimi satarım. Gene içkimi içerim. Gene namazımı boşlarım, gene hibetimi yaparım, gene şu kusur veya bu kusur filan ha, olmadı. Dönmedi mi günahtan? Günahtan döneceksin. tevbe dil ile olursa yalancıların tövbesidir. Tövbe yarabbi diyor. Ne demek yani? Döndüm yarabbi diyor dönmemişim. Olmaz. Günahtan dönecek, pişman olacak, ağlayacak. Tevbenin ne kadar zor bir şey olduğunu tevbe süresine okuyun. Oradaki ayet-i kerimesinin tefsirlerini okuyun. Sebebin nüzulünü okuyun. Görün bakalım tevbe ne kadar zormuş. Üç kişi var savaştan geri kalmış da elli üç gün ızdırap içinde kığıranıyorlar. Allah acaba affetti mi? Affetmedi mi? Resulullah Efendimiz yürüyün cihad edemiş de gecikmişler. Üç kişi. Üç kişi geçitmişler, cihada gitmemişler. Namaz ibadetlerini yapıyorlar ama Resulullah'ın buyruğunu tutmadılar, savaşa gitmediler. 53 gün ve zâkat kat le ardu bîmâ râhûvettî Yeryüzü onca gelişliğine rağmen onların başına dar geldi. Şu bir yüzü dar geldi onlara. Pişman oldular doğduklarına, ağladılar, üzüldüler, ölümü istediler, ne hallere düştüler. Çok üzüldüler ve 53 üç gün sonra tevbeleri Allah tarafından kabul oldu diye ayet indi. Tevbe oyuncak değil. Döndüysen erkek şefren günaha bir daha düşme. Döndüysen Allahu Teala hazretlerine kul ol, kullukta yürür. Ama yürürken yine hata etmez miyiz? Tabi hatasız kul olmaz, yine hata edersin ama düşmemeye çalış. Gayret et, işin ısır. Gevşek kul olma, sağlam niyetli ol, Azimli ol, yine düşersen yine kalkarsın. Bin defa düşsen, kalksan, sevbeni Allah kabul eder. Ama içinden sağlam bir niyetle döneceksin. Pişmanlık duyacaksın, günahından iğreneceksin. Kendine kızacaksın. Nedir benim bu yaştan? Diyeceksin. Bir daha yapmayacağım diyeceksin. Söz diyeceksin ama o sözü söylediğin zaman, yarın bunu yine ben yaparım. yapacağım. Arkadaşlarla konuşuruz, yine o günahı işleriz diye değil. Artık yapmayacağım, buluşmayacağım, olmayacak. bitti filan diyeceksin. Yine yaparsan Allah gene affeder. Ama halis niyetle yapmamaya azmetmiş olacağız. Böyle bir tevbeyle tevbe eden bir kimseyi Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّدْ تَوَّابِينَ Allah tevbe eden sever ama dikkat ederseniz burada ta'ib diyor, orada tevvâb diyor. Tevvâb demek, tevbeyi çok yapan demek. Kerem Kardeşlerim, madem günahı çok işliyoruz, o halde tevbeyi de çok yapmalıyız. Her zaman tevbe etmeliyiz. Ya Rabbi, bilerek yaktıklarıma tevbeler olsun. Ya Rabbi, bilmeyerek ettiğin hatalara, kırdığım, toplara, Efendim cahilliklere de tevbe olsun. Bilmediklerini de bağışla, bildiklerini de bağışla diye Allah'tan çok tevbe edip, aklımızı çok istemeliyiz. İkinci cümlesi hadis-i şerifin ikinci cümlesi اِذَا اَحَفَّ اللّٰهُ عَظَّمْ لَمْ يَدُرْرَّهُ ذَنْضُونَ Allah bir kulu sevdi mi günah ona tesir etmez. Ne demek? Sen Allah'ın sevgili kuluysan işe işe kadar günah demek mi bu? Hayır. Allah'ın seven kul günaha bakar mı? Allah'ın Rızasına aykırı bir şey yapmaktan tir tir titrer. Allah beni sevmezse halim nice olur. İltifatından mahrum kalırsam halim nice olur diye dünyalar başladı. Allah bir kulu sevdi mi? Günah zarar vermez dememek. İnnallâhe'l-yuhiddu tevvâbin ayetinden anla. Allah tevbe edenleri sever, sevdiği zaman affeder, sevdiği için de günah olan zarar vermez. Affediyor. Çünkü affediyor. Affettiği için zarar vermez. O bakımda Allah diyelim daim, yolda duralım kain her zaman tevbe ve istiğfar edelim, göz eti Sabahları, akşamları kendimizi hesaba çekelim. Sık yanlış kaldığımız zaman şükürtümüz tefekkür olsun ben ne halklar işlerim, acaba ne potlar gördüm diye. Hakikaten, hakikaten insan kendisini böyle kontrol altında tutarsa, yaptıklarını kritik ederse, o zaman kâmil insan olmaya doğru gelişir. Geçen gün yaptığım şeyi bir daha yapmayın. Bu sabah yaptığım şeyi bir daha yapmayın diye diye her gün bir kusurunu düzeltse bir senede 365 tane kusur düzelir. Bir insanda da böyle kusur kaynıyor değil ki. Yani Müslüman Allah yolunda gitmek istiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir de bakarsınız Allah'ın iyi kulu olur, sevgili kulu olur. Allah bir kulu sevdi mi? Sevdili kulu oldu mu muhtemelen kardeşlerim? Onun sahip olduğu mükafatların halbi hesap olmaz. Allah bir kulu sevdi mi? Gören gözü olur. Duyan kulağı olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Allah Teala Hazretleri ona başka insanların görmediğini gösterir, duymadığını duyurur yapamadığını yaptırır, gidemediği yere götürür. Bütün iş Allah'ın kulu olmaktır. Hocamız rahmetullah aleyhi mekanı cennet olsun. Diyor ki boş, yürütlük boş, verilinlik boş, efendim, başkanlık boş, reislik boş, hepsi boş, boş, boş, boş. boş. Günel Allah'ın sevgili kulu olmaktır Allah'ın sevgili kulu olana ne Onun için Allah'ın sevgisi nasıl kazanılır diye biraz ona çalışalım. Onu anlamaya çalışalım. Allah'ın sevgili kulu olmanın tedbirlerini alalım. Rabbimiz bizi günahlardan kurtarsın. Edepli kul eylesin. Bu nimetleri yiyip de efendim her gün ona asir olacağınıza nimetlerinin, nimetlerinin şükrü, fiili şükrü olan salih amelleri yönelelim, hayırlı işler yapalım, hayırlı kul olalım, verimli kul olalım, arkamızda hayır kalsın. Kendimiz bile yiğ ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Elde, yani şöyle bir İslam İslami yönden şanı şerefi kalsın hepimizin. Kısa olduğumuz bize hayırlara muvaffat eylesin. Allah bir kulu sevdi mi, hayrı ilham eder. Ek şerri yapmamaya güç kuvvet verir. Tevfikini refik eder. Günahlara düşürmez. Efendim, ve yolunda yürütür, yürütür. Ha ya en el mesul mutve ille irci'i ila Rabbik râzıyeten merzıyye ev huvî ve kûrî dediği gibi, ayet-i de, öyle buyurdu kullarını bilmesin rahat edin. İkinci hadis-i şerif ettiğim bilenler diye menlerden bile kendisinden bilenlerde de böyle mukim olanlara kendisini bırakıp kendini kendi kendini kendi kendini kendi kendini kendi kendini ve yine zemmenle zendele. Ya hala gibi olur buyuruyor. Ama arkasından başka bir cümlesini de rivayet ediyor Peygamber Efendimizin. Ven müsta bi kelominezden de rehve aleyhi kendisini idi Bakın ne kadar muazzam değerli bir şeyler yapıyoruz biz farkına varmadık. Yine devam edip dururca günahı yapma devam edip dururken tevbe yarabbi, estağfirullah yarabbi diyen tevbe ve istiğfar eden kimse Rabb'i ile istihza eden gibidir. allah'la alay eden gibidir. Ne kadar ne kadar tezvik edilir günaha devam etmek. Yani insan dediği şöyle sadık olmalı. Tevbe dediği zaman günahda ısrar etmemeli. Binaha devam edip dururken estağfirullah, estağfirullah demek. Allah'la alay etmek gibi oluyor. Onun için lütfen bu noktaya dikkat edelim. tevbe sadık olalım. Tevbe dedikten sonra yalpalamayalım, bocalamayalım. Çünkü Allah'la alay ettim, bir insan mahvolur. Allah'la alay etme durumuna geldim, bir insan helak olur. Toz olur. Tozları havalara savrulur. Allah Teala Hazretleri bizi bu duruma düşürmesin. Edebli kulu eylesin. Üçüncü bir cümle daha geliyor arkasından. aynı hadis-i şerifin içinde hem arda Müslüman, İslam'a girmiş olan bir kimseye ezar veren kişi, kana alehi minzilü O insanın o kadar çok günahı olur ki. Vurma ağaçların çok çok bittiği, ağaçlarının çok çok bittiği yerler gibi filahlar oldu. O halde bir noktayı daha öğrenmiş olduk. O nokta neymiş? Müslüman'a eza Müslüman yüzme. Müslümana sıkıntı vermedi. Müslümana zarar Bunun günahı hurma, hurmalıklardaki hurmalar kadar çok olur. Yani hurmalar böyle salkım salkım olur. Ağaçlarından salkım salkım böyle böyle sallanır. Böyle salkım salkım demet demet deste deste günahat Batmış olur Müslümanlığı ezalandıran bir kişi. Demek ki Peygamber Efendimiz aynı hadis-i şerifin içinde üç noktaya işaret etti. Bir, günah işlemişsen terbe et, terbe işlediğin zaman günah işlememiş gibi olursun bir. Ama günaha devam ederken estağfurullah dersen Allah'la alay etmiş gibi olursun sakın ha, terbe ettikten sonra tekrar günaha düşme. Üçüncüsü, hangi şeyler günahtır filan diye düşünecek olursam, en başta gelen saltım saltım günah Müslümanı ezalandırmaktır. En büyük odur. Yani o anlaşılıyor. Üç cümlenin birbiriyle irtibatı böyle. Demek ki günahların en önemlileri saltım sıcak, püsküllüsü, hani bela var, püsküllü bela var. Sen benim başıma püsküllü bela mısın? sülen birisi hani halk konuşmasında demek ki günahın küskünlüğü salkım saçağı bolu gayet fazla olanı neymiş Müslümanı ezaldırmak işte dedelerimizin dedelerimizin geçimi işte dedelerimizin komşuluğu işte dedelerimizin sabrı işte de ecdadımızın arkadaşlığı işte dedelerimizin kardeşliğinin kaynağı işte görülüyor bak bu hadis şerifi duyan bir insan bir daha bir Müslümana eza verir mi? Bir Müslüman neden ezaalanır? Gidersin bir vurursun ezaalanır. Malına tecavüz edersin ezaalanır. Aleyhinde konuşursun ezaalanır. Kıracak bir şey yaparsın ezaalanır. Demek ki bedenine zarar vermeyeceğiz. Malına zarar vermeyeceğiz. Erzina namusuna zarar vermeyeceğiz. Ailesine, çocuk, çocuğuna zarar vermeyeceğiz. Sevdiği şeylere dokunursa onlara da üzülür. Onlara da zarar vermeyeceğiz. Eski insanlardan bir tanesi böyle bir hoca efendi bir ders veriyormuş da hava sıcak olduğundan mescidin ön tarafı açık, kapısı açıkmış. Belki de oraların mescitlerinin arka tarafı duvar bile olmuyor. Bu tarafı gölgelik oluyor. Sıcak olduğu için Öbür tarafında duvar bile olmuyor. Ama herhalde bir avlusu vardır, bir kapısı vardır. Hoca efendi dersi verirsen ayağda, arada bir ayağa kalkıyormuş. Şöyle bir, dersi bırakıp ayağa kalkıyormuş, sonra tekrar oturuyormuş. Sonra tekrar ayağa kalkıyormuş, tekrar oturuyormuş. Demişler, ne oluyor hocam, niçin böyle ikide bir de dersi bırakıp ayağa kalkıyorsun? Demiş ki, hocamın torunu geçiyor oradan da, onu görünceye. Hocaya hürmet, hocanın çocuğuna hürmet, hocanın torununa hürmet ne kadar yüksek ki kapının önünden onun çocuğu geçiyor ya hocasına hürmetten ayağa kalkıyor. Biz de bir otobüste birisiyle gidiyorduk beyazlıktan. Çemberli taştan beyazıta doğru gidiyoruz, otobüsün içindeyiz. O yaşlı olduğu için oturuyordu, ben de ayaktaydım. Otobüsün içinde oturduğu yerde ayağa kalktı. Ne oldu dedim, düşündüm. Ha, hocası yan tarafta kabristandan metfun hocasının kabinenin yanından otobüs geçerken otobüsün içinde ayağa kalkıyor işte vefa işte sevgi işte saygı işte Müslüman'ın Müslümana bakış tarzı işte toplum işte Müslüman toplum yani insanlar has hakiki Müslüman olduğu zaman işte toplumun hali onun için ülkelerde İdareci olup, İslam'ı tahrip edenler cemiyeti tahrip ediyorlar. İnsanlığı tahrip ediyorlar. İnsanlığın huzurunu tahrip ediyorlar. Kendilerini ve ahiretlerini tahrip ediyorlar. Çünkü bakın İslam insanları nasıl kaynaştırıyor birbirine. Rabbimiz hepimizi Müslümanlar için faydalı eylesin. Hiçbir Müslümana bizim elimizden, dilimizden bir zarar gelmesin. Efendim, muzurluk çıkmasın. Üçüncü hadis-i şerif: Ettercül eminis, eminus saduqu, ettercül eminus saduqu el Müslimu ne aşşuha da yemel Abdullah ibn Ömer radıyallahu Allahu anhumadan üç mühim hadis kitabından rivayet edilmiş, nakledilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Sallallahu Aleyhi sellem Emniyetli, çok doğru sözlü ve Müslümanlığı sağlam bir tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraberdir. Şehitlerle yan yanadır. Tüccar olanlara, nazarı dikkatlerine arz ederiz. Üç sıfatını söylüyor. Et tajir, eminus sadokul Müslüman. Bir, emin olacak, güvenilir olacak. Aldatmaca yok, hile yok. Emniyetli olacak. iki doğru sözlü olacak. Vallahi idare etmez. Bundan daha çok verdiler de vermedim. Efendim işte, e, bilmem şöyle böyle, çeşit çeşit yalan yanlış şeyler söylüyorlar. Güler. Doğru sözlü olacak, yalan söylemeyecek. Çünkü saduk, efendim, Mübalağa sığgasıdır. Gafur gibi faul vezminde mübalağa sığgasıdır. Sadık demiyor. Etta zürüz sadık demiyor. Yani sözünde doğru olan demiyor. Saduk diyor. Yani sadakatte, doğrulukta çok ileri olacak. Dost doğru olacak. Faturada hile yapmayacak. Tartıda hile yapmayacak. Ölçüde hile yapmayacak. Malının kusuru varsa saklamayacak. Alırken ayıplarını çok döküp de efendim karşısındakinin malını kötülemeyecek. Efendim borcu olduğu zaman vaktinde ölecek. Alacağı olduğu zaman borçlunun gırtlağına basmayacak. İşte doğru sözlü, doğru özlü bir insan olacak. Güvenilir insan olacak. Bizim kardeşlerimizden bir tanesi demir ticareti yaparken üç ayda bir mi, altı ayda bir mi ayar yaparlarmış. Bunu misal olarak görebilirim ayar yaparlarmış. O ayarda düzeltirlermiş baskülü, kantarı düzeltirlermiş. İkinci ayarda bakmış ki kantar bozuk. Ne kadar bozuk? Bir tonda 50 kilo, 100 kilo az tartıyor, çok gösteriyor. Yani 900 kiloyu bir ton gösteriyor veya 950 kiloyu bir ton gösteriyor. Eyvah! Ben ne yapacağım? Hemen bir önceki ayar tarihinden Şimdiki ayar tarihine kadar mal sattığı bütün tüccarların faturalarını çıkartmış, o kadar yüzdeyi ilave etmiş, eklemiş, çıkartmış, hesaplamış, onların paralarını geri göndermiş. Belki hemen bozulmadı baskül ama, kantar hemen ilk ayardan sonra bozulmadı ama, ihtiyaten ilk ayardan ikinci ayara kadar aradaki bütün alışveriş yapanların sanki şeyi bozulmuş gibi düşünmüş, Yüzde beş neyse efendim fazla almışım ben bunlardan diye paralarını adreslerine postalamış. İşte doğru tüccar. Tartıda hile yapmamak Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Veylullin mutasfıfi. Yani ticaret hayatı önemli bir şey. Herkes bir şeyler alıyor veriyor. Orada aldatma Müslümana yakışmaz. Bir, emin olacak. İki, çok doğru sözlü olacak. Üç, Müslüm Müslüman olacak. Müslüman olacak. Veyahut kendi nefsini Rabb'ına tam teslim etmiş olacak. Mütevekkil. Şey, dükkan, leblevici dükkanı, kuru yemişçi dükkanı, Efendim, çocuk söylüyor, babam diyor, maalesef diyor, getirdi diyor, içki de satmaya başladı dükkanda diyor. Neden? Neden dedim? Çünkü hocam dedi, nasıl bizler İçki satan bakkallardan alışveriş etmek istemiyorsak, içki satmayan bakkal arıyorsak onlar da içki satmayan leplebiciden, kuru yemişçiden meze almıyorlar. Almasın dedim. Almasın. Yani benim malımın da doğru düzgün insana gitmesi benim için şereftir. Evli insana gitmemesi şeydir. almazsa almasın. O haramı işlememesi lazım kendisi içmese bile içilen bir şeyi satmak da haramdır. Taşımak bile haramdır. Kasasını taşıyamaz. Kamyonla da taşıyamaz. Sırtında kamyondan indirip dükkana da koyamaz. Müslüm demez. Müslüman olmuş manasına gelebilir. Bir de Eslem tu vecihe Dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın yani insanın kendisini Rabbine teslim etmesi demek. Yani teslimiyetli kul. Efendim bu içkiyi satmazsak alışverişimiz az oluyor. Müşteri gelmiyor. Kazancı sana müşteri vermiyor ki kazancı sana Allah veriyor. Haramdan çok kazanmak imkanı olduğuna göre hırsızlık yap. Rüşvet al. Zulmet, efendim Kadret. Haksızlık yap. Madem öyle haramdan korkmuyorsun, ha hırsızlık yapmışsın, onu yapmam. Ha efendim, gadir etmişsin, ha yol kesmişsin, ha da başka har haramın hepsi haramdır. Hatta arifler diyorlar ki haramın hepsi Allah'a karşı işlenmiş bir suç olduğu için günahın büyük güçü olmaz. Hani kebair deniliyor, sedair deniliyor, büyük günah, küçük günah deniliyor. Günahın küçük büyüğü olmaz demiş bazı arifler. Neden? Kime karşı işli işliyorsun? Küçük de olsa kime karşı işli işliyorsun? Onu düşün. Kimisi, efendim bu günah küçük diyor. Küçük günah, ısrar ede ede, devam ede ede büyük olur. La sadnirata maal ısrar Israr edildiği zaman küçük günah küçük kalmaz büyür. Efendim ben bu küçük günaha Yıllardır işlerim. Günah küçük olduğundan aldırmam. Ha, sen onu işlediğin için günah olduğunu bile bile küçük olduğundan da işlediğin için o küçük küçük günah değil o. Büyük günahlar var ya adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık etmek vesaire diye hadis-i sayılmış onlar gibi büyük günah oluyor. Israr da büyütüyor işi. O bakımdan Rabbimiz Teala hepimizi Allah'a teslimiyetli eylesin. Öyle küçük küçük şeylerden imtihanı kaybetmek ne kadar acı. Dükkanı var, malı var, onun yanına şeker koy, başka helal maddeleri koy, haramı koyma. Sarhoş gelecek senden sarhoşun parasını alacaksın, sarhoşa malzeme vereceksin, ona satacaksın. E, Allah yasak etmiş, Resulullah yasak etmiş, o da haramdır demiş, sen ona hala yapıyorsun. Hanımı namaz kılıyor, oğlu namaz kılıyor, adam alacalı kılıyor, efendim, pek aldırmıyor, dükkanında içki var. Şu Yani biz böyle hani Türkiye'nin %99'u Müslümanız filan efendim. Öyle ama zayıf Müslümanız. İslam'ı bilmiyoruz, anlatmıyoruz. Anlata veya dinlemeye gelmiyor. Veyahut dinlemeye gel, dinlemeye gelenler dinlemeye gelmeyenleri nakletmiyor. Şimdi benim dediğim sözler, hadis-i şerifler sizin kulağınıza girdikten sonra siz de başkalarına anlatsanız o zaman bu vaaz bin vaaz ediyor. Bir vaaz iken bin tane vaaz ediyor. Ama siz dinleyip de hacı güzel konuştu deyip geçerseniz o zaman kalıyor olduğu yer. Hepimiz Allah'ın dinini tebliğ edeceğiz. Sahabe-i kiramın yani hepsi nurdu. Hepsi hidayet yıldızıydı. Hangisine uyusa. İnsan doğru yolu bulurdu. Biz de hepimiz sahabe yolundan gideceğiz. Hepimiz İslam'a hizmet edeceğiz. Hepimiz Allah'ın emirlerini öğreteceğiz. Kendi yakınlarımıza, çevremize. Hepimiz Allah'ın haramlarını bildireceğiz. Hepimiz Allah'ın dinine yardımcı olacağız. Böyle olursa böyle bir tüccar emniyetli, doğru sözlü, kendi teslimiyetli bir tüccar ne olur? Kıyamet gününde şehitlerle beraber olur. Çok güzel bir mertebe az bir değil yani büyük bir kar. şehitlerle beraber olmak şehit biliyorsunuz bir gayri hesap cennete girecek Arşı ı gölgesinde gölgelenecek efendim çok büyük mükafatlara nail olacak bu adam tüccar kendisi kazanç için çalışmış efendim para kazanmış hem dünyada kazanıyor hem ahirette kazanıyor hem dünyada kazanıyor hem ahirette kazanıyor bakın İslam'da servet düşmanlığı var mı Müslüman olan ülkeye komünizm girebilir mi? Bak ne kadar güzel. Bir tüccar bu şartlara bir ayet etti mi o şehitlerle bir olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tüccarların, sanayi odalarının, ticaret odalarının Peygamber Efendimiz'in bu hadisin şerifini böyle yaz yazması lazım. Şeye. Dördüncü hadis-i şerif de aynı konuda başlıyor. Et taciru sadukul emine me annebiyine ve sıddıkine ve şühedâ diye. Rivayet burada Ebu Said Hazretlerinden ve daha başka kaynaklardan rivayet edilmiş. Yani doğru sözlü güvenilir olan tüccar güvenli olan tüccar peygamberlerle, sıddıklarla şehitlerle beraberdir buyuruyor. Onların zümresinden haşr olacak, onların ahbabı olacak, onların yanında bulunacak onlarla beraber cennete girecek. Ne güzel. Ne kadar güzel bir müjde. Tüccar olan kardeşlerimize ne mutlu, doğru sözlü olurlarsa, malı satarken, alırken bu şartlara riayet ederlerse, dinin istediği tarzda hareket ederlerse, faize bulaşmazlarsa, aldatmazlarsa, yalan söylemezlerse ne mutlu. Bir başka kardeşimi de her zaman hatırlarım, perde almaya gitmiştik, kendisi perdeciydi. Başka bir müşteri diyor ki, bu perde demirinin inşallah yaldızları çıkmaz, değil mi? Diyor tezgahlara. İnşallah bunun yaldızları çıkmaz, değil mi? diyor. İstiyor ki, çıkmaz densin bitsin yani iş. O da diyor ki, çıkıyor diyor, geçen gün diyor şeye götürdük diyor, bir eve götürdük diyor, yolda çıktı elimize yapıştı diyor. Çıkabiliyor diyor, ne güzel. Yani dosdoğru söylüyor, diyor. mal budur. Bizim bir şey amcamız var burada yaşlı İstiklal Harbi Gazisi şurasında madalyası efendim amcamız var. Allah hayırlı uzun, uzun ömür bahşeylesin. Deli iki kata mı? Arif. Böyle bembeyaz sakallı. Bakkallık yapmış uzun senelerde. Derlermiş ki bakkal amca bu tereyağı nasıl? Tereyağı gibi tereyağı dermiş. Tereyağı gibi tereyağı. Yani çok iyi tereyağı, has tereyağı falan demiyor. Neden? Çünkü o da alıyor, satıyor. İyi alma gayret ediyor ama işte tereyağı gibi görünüşü, tereyağı gibi olan tereyağı işini Allah bilir. Hile yapmıyor ama ne kadar doğru. Öyle. Hiçbir zaman yalan söylemedim diyor. Tartı da diyor, daima diyor. Birazcık müşteri lehine ağır tarttım diyor. O bakımdan ticaret yapan kardeşlerimiz bu şartlara riayet etsinler. Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle beraber olsunlar. fi fikülli şeyin hayrını illa fi amelil afire Beşinci hadisi şerif İhtiyat etmek tereddüt etmek birden yapmamak şöyle koklaya koklaya inceleye inceleye irdeleye irdeleye yavaş yavaş Kontrol ede ede iş yapmak her şeyde hayırlıdır. Yürürken de öyle efendim, konuşurken de öyle, ticaret yaparken de öyle, öğrenirken de öyle efendim. Her şeyde ihtiyatlı, böyle dengeli efendim hareket etmek iyidir ama ahiret işinde iyi değildir. Ahiret işinde gayretli olacak. Hemen yapacak. Onu öyle pek, dur bir inceleyelim. Hele bir yaparız filan. Tehir ettin mi? Olmaz. Orada fazla ihtiyata bizim yok. Cami yaptıracak mısın? Yaptıracağım. Yaptır bir adam. Kaç sene geçti, kaç senedir cami yaptıracağım diyorsun, diyorsun. Hala ortadan ne fol var, ne yumurta var. Hiçbir şey yapmadın. Bu ömür sana baki kalacak mı sanıyorsun? Ecel bir gün gelir, ecel büke, belimizi Söyletmeye dilimizi. Sözünü söylemeye bile vaktin olmaz. Vasiyet bile yapamazsın. Sabahleyin arabayla çıkarsın. Akşama cenaze haberin gelir. Terafık pazası oldu. İnna ve inna ile acım. Hay Allah! Ben şey yapacaktım ya. E, vasiyet edecektim. E ben şu hayrı da yapacaktım. Tam bir yere şadırvan yaptırmak için söz de vermiştim. Hay Allah! Filancı köyde bir cami yaptıracaktım. Fiyancı yerinde minaret yapacaktım? Eh geçmiş ola. İnnâ ve innâ ileyhi raci. Niye yapmadın? Niye yapmadın? Elinde imkan varken niye geciktirdin? Niye hemen hızlı girişmedin o işe? Hayır işlerinde ne olacak? Acele olacak. Öyle ihtiyat, efendim vesaire teenni, dikkat, tehir vesaire olmayacak. Öteki işlerde iyidir. Dünya işlerinde iyidir ama ahiret amellerinde namaz. Kılarız canım. Öğlenle ikindinin arası geniş. Kılarız işte. Yatsı namazının vakti çok geniş. Kılarız işte. Hayır. Evvel vaktinde hemen kılacaksın. Sevabı o zaman fazla. Zekat. E veririz işte. Önümüzde koca bir sene var. Veririz canım. Acele etme. Dur bakalım. Hemen ver. Ver de kurtul zenginin malını vermekte tehir etmesi fakire zulümdür. Kapısında fakiri bekletmesi ona zulümdür. Hemen çıkart ver. Kurtul. Borcun kalmasın. Çünkü zekat senin manevi borcun. Allah'a karşı vazifen malının da temizlenmesi için bir vesile. Onu hemen ver. Yapı yapacağım hocam. Tamam tamam. Yapacağım ama tehir ettirmek şeytanın bir oyunudur. Önce tehir ettirir. Sonra unutturur. Yaptırmaz. Aklına gelir gelmez gel. Ha ben namaz kıl